Açık Radyo'da Açık Dergi devam ediyor. Dinleyici Destek Projesi özelliğini 16. Radyo Şenliği'nde canlı yayında geri döndük. Evet bu arada 171 dinleyiciye ulaştık. Gün içerisinde en son Selma Ergin ve Ebru Aytuğ'u aramışlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Radyo Şenliği 9 günün 7'si geride kalmak üzere. Şimdi stüdyoda Tuğçe ile birlikte iki konuğumuz var. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Özüm ve Özgün buradalar. Biz teşekkür ederiz. Ee... Sağolunuz efendim. Evet, şöyle diyeceğim. İstanbul'un e, rak sahnesinin e, son olaylarından birisi aslında. Özgür Yılmaz dörtlüsünün bir kısmı burada. E, <gülüyor> i̇kilisi, ikilisi. ikilisi olarak karşımızdasınız. Ama e, dörtlüsünü aratmayacak şekilde biz Soundcheck'te bir şeyler duyma e, imkanını bulduk. E, evet. Özgür Yılmaz'a bir mikrofonu uzatmam söylendi. Arada bölündüm. Arada konuşuyoruz diye. Evet, Özgü Yılmaz dörtlüsü e, ilk konserini geçen günlerde verdi diyebilir miyim? Yok aslında daha önce çaldık. E, yani Özgü Yılmaz ismiyle çalmıştık. Evet. Şimdi madem dördümüzü çalıyoruz dörtlüsü diyelim. <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> bir kuartet hareketi bekliyordum sizlere ama Özgü Yılmaz kuartet diye. E, yani olacak galiba çünkü çok güzel bir elektrik tutturduk aramızda. Hı -hı. Birlikte üretimlerde olur diye tahmin ediyorum. Evet burada olmayanlar da Analım mı? Orçun BaşTürk. Evet. E, Türül Gültepe. Borcunu Replica'dan falan tanıyoruz. Burada Bu, da ağdırmıştık defalarca de aynı zamanda eski programcıyız. Program da yapıyordu. Suyun Kalabodu programını. Evet. Burada program. eski Honor Horizon'dan biliyoruz. Evet. ...sevdiğimiz arkadaşlarımız. Evet, Özgür Yılmaz ve Özgür Mitesi... ...burada şimdi canlı canlı dinleyeceğiz. Bu kısa girizgahtan sonra... ...hemen bakalım dörtlünün sesi nasıl çıkıyormuş... ...onun bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ufak temsilini alalım sizden. Ee, dinleyici destek hattımızı ben hatırlatayım. 0212 Yalan Kodili 343-4141'de... ...desteklerinizi bekliyoruz. Ee, devam ediyor Zira. 16. Radyo Şenli... ...şimdi Özgür Yılmaz ve Özgür Mitesi ile birlikte... and çok teşekkürler. Özgür Yılmaz ve Müzik Mitesi'den dinledik. Parçanın ismini unutmuşum ben. Rüya. Rüya. <gülüyor> Ki aslında ilk çıkış solo meselesini evet, e, ilk, değil mi? Evet. İlk çıkış. şarkılarından birisiydi. Epey de kulaklarda yerden şahane bir blues parçası diyebilirim. Ellerinize sağlık hakikaten. Sağ e, şimdi bir e, özetleyelim aslında. E, Özgür Yılmaz solosu 2000 18'de ikincisi. Değil mi? Yanılmıyorum. Evet. Geçen, geçen sene ikincisi çıktı. Ondan önce Ora vardı. Enstrümantal. Evet. Aslında film müziği olarak yaptığım bir şeydi. <gülüyor> Sonra ikincisi de işte geçen sene Haller. Evet. Daha çok sözlü şarkıların ağırlıkta olduğu bir albüm oldu. Evet. Şimdi de bir grup formatında. Evet. En son videoları izledik. Biraz bahseder misin o E, süreçten. Ee, bir iki hafta oldu çünkü inanılmaz. Sumra Hürriye'nin içinde olduğu bir özel e, evet. session vardı kaydedilmiş ya, olan. E, bir süre ben tek çaldım. Hı -hı. Bir süre özümle ikimiz e, çaldık. Sonra Hı -hı. işte Orçun falan da ben çalarım abi dedikten sonra Hı -hı. <gülüyor> işte bu dörtlü oturdu. Hı -hı. Hı -hı. E, işte birkaç konser verdik ve çok hoşumuza gitti ortaya çıkan şey. Yani Orçun'un ve Tuğrul'un kattığı şey. Evet. Bir yıldır falansa 4 kişi olarak çalıyoruz. Değil? Evet. Yani mümkün olduğunca mekana göre tabii e, şekillenmek Birini zorunda ediyorum. kalıyor ama olabildiğince bu dörtlü şeklinde çıkmak benim de çok hoşuma gidiyor. Evet. Öyle tercih ediyoruz. İsim bu arada bana biraz böyle 70'leri çağrıştı desem bilmem ne dersiniz. Evet yani Erkin Koray yer aldı dörtlüsü Yani. Tamamen öyle. Evet. Öyle birkaç işte beyin fırtınası yaptık, öyle mi olsun, böyle mi olsun diye gayet sadesinde karar <gülüyor> verdik. Yani şimdi düşününce daha önce çaldığımız grupların isimlerini işte Ayukam, Kırıkam, Hayvanlar Alemi gayet şık <gülüyor> isimlerken şimdi oldukça saf ve basit bir şekilde Özgür Yılmaz dörtlüsü gibi bu eee da yansır yansır diye düşünüyorum aslında. Bilmiyorum tabii ki mucizeler yani yani sizsiniz ben de öyle tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani birlikte üretim e, olacağını olacağı düşünüyorum ben. Mutlaka olacak. Evet. Şu anda benim besteleri çalıyoruz ama. Hı <gülüyor> yani yok şey manası da sound manası Hani daha <gülüyor> çiğ bir sound'a yakın bir şey beklentim var ama <gülüyor> sö söylemeye çalışıyorum bir yandan da. Bir ama... Yalınlık arayışı var mı? Yalınlık? Sound anlamında. Ee, yani ben severim. <gülüyor> Sim simple is good diye bir atasözü vardı. Senin aklında baştan solo bir şeyler yapma fikri var mıydı yoksa az önce bahsettiğin o yayınlanamayan filmin müzikleriyle birlikte bari bunları yayınlayayım diyerek mi ilk defa bir solo çıkıyor? Aslında şey. ilk, evet ilk şeyi öyle oldu. İlk çıkış yani öyle bir kayıtlar vardı dedim hani bu bir albüm de olabilir gibi hissettim hı. o yani solo olarak ortaya çıkma fikri oradan da o da evet sonra o ikinci albümde de e, yani o ikisinin arasında yapılan şarkılar değil aslında ikinci albümdeki şarkılar hı. benim orada çok eski yaptığım eski şarkılar var. da var yeniler de var ya yani elimdeki e, daha çok sözlü şarkıları bir boşaltayım amaçlı <gülüyor> yapılmış bir, bir albümde ikinci albüm Yani şimdi sıradaki nasıl bir şey olur bilmiyorum. Ama evet yepyeni olasılıklar var belli ki. Hani yeni yüz evet. senlerin Yeni ama bir yandan da hani gayet iletişiminizin sağlam olduğu, eskiye dayandı e, evet. da bir ekip bekliyor heyecanla. Bir parça daha dinlemek istiyor sizden ama eee evet, olabilir dedi Feryal. Sonra bir araya gitmemiz gerekecek. E, ne duyacağız? Eee şimdi oyun Gene hallerden. Hallerden geliyor. Peki. Evet Özgür Yılmaz ve Özgür İltezi ile birlikteyiz. Canlı açalım söylüyorlar. <gülüyor> şey di ay kanalını kapat istersen <gülüyor> kusura bakmayın rica etsin geliyorum umarız çözülür gene var dileği geliyor Seniz biraz zaman verelim masaya ve elektrikli aletlere. Kısa bir araya gidelim. Belki arada çözeriz konuyu. Ne dersin Özgür? Tamam. Süper. Açık Dergi Kainatın tüm seslerine Açık Radyo sırayla Bir yıl boyunca ayda 750 lira harcama sözü verenlere 504 lira değerindeki Türk ailenin yıldızı ve dizi paketi ücretsiz. Üstelik sezon sonuna kadar sporun yıldızı paketi de hediye. Detaylı bilgi ING Bank.com.tr'de. Birimizin canı yandığında hepimizin yanar. Yardım seven olmak kanımızda var. Düzenli kan bağışı yapalım her zaman ve her yerde birbirimizin yanında olalım. Kızılay Şşşş Sessiz olun En paralı olmayanlar Kredi kartlarına neden Aydat ödediklerini düşünüyorlar Hala düşünüyorlar Evet. Yeteri kadar düşündülerse artık enpara.com kredi kartına başvurabilirler. Çünkü enpara.com kredi kartı ömür boyu aidat almıyor. Enpara.com bankadan güzeli. Reklamlar bitti. Hayır! <Gülüyor> Bahçesi. Gemsolcuyla her pazartesi saat alternatif şarkılar. Kokainoman, eroinoman, nikotinoman, megaloman filan var ya Hacı Baba. Ben de 55 yaşında bir radyomanım. Yani illetimiz radyomani. İnsanların seslerini dinliyorum. Dünyanın dört bucağından bana sesleniyorlar. Onlarla alakamız uzaktan, yaptıkları işler umrumda değil. Bunları nasıl anlattıklarına meraklıyım. Şarkılarını da seviyorum doğrusu. Hangi dilde, hangi usulde olursa olsun yeryüzünün bütün şarkılarını. Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaralarında. <Gülüyor> Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Evet Açık Radyo'da Açık Dergi devam ediyor. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınındayız. Canlı yayın olduğunu gayet belli eden bir <gülüyor> yayın içerisinde. Kusura bakmayın aksaklıktan ötürü ama çözüldü diye düşünüyoruz. Ee, bu sırada da bir dinleyicimiz canlı. Ee, Hande Can bilen aradı ve 172. destekçisi oldu bugün için. Ee, açık Radyo'na da çok çok teşekkür edelim. Evet. Zaman kaybetmeden hemen evet, geçelim demin. İntrosunu demin çalmıştık. Şimdi, evet. İntronun şey. devamını <gülüyor> duymak isteriz. Buyurunuz. I'm sorry, I'm Sağ olun. <gülüyor> Teşekkürler. Bizce çok güzeldi, onu söyleyelim. Ee, Sağ olun. Evet, Özgür Yılmaz ve özüm Mites'le beraberiz. 16. Radyo Şenliğin içerisindeki canlı e, bir açık gi dinliyorsunuz. Biz canlı performans var sırada. E, içindeyiz daha doğrusu son dakikalara doğru da gidiyoruz. ve Arkamızdan Koyu Mavi burada olacak. Büyük bir ekiple e, desteklerinizi isteyeceklermiş. Çok da zaman e, kaybetmeden... Tuğçe varsa yönetmek istediğim soru sana bırakayım. Özüm buradayken şeyden Yok, bahsetmek istiyorum aslında. Geçen yıl yayınladıkları Hı -hı. Hayvanlar Alemi'nin Altın Serüvenler albümü. 10 seneyi aşkın bir süreden sonra, 12 sene sonra herhalde Hayvanlar Alemi'den yeni bir albüm duyduk. Ama az önce konuştuğumuzda daha da gelecek şeylerin olduğunu duydum. İki tane de albüm varmış sırada. Birazcık bahseder misin? Ne zaman duyacağız onları? E, altın Serüvenleri yayınladığımızda... On yıl olmamıştı. Öyle mi? 2006 biliyorum bir önceki. 2006'dan sonra yani yayınladık. Ee, ama... E, ...Türkiye'de yayınlamamıştık. Album'dan. Doğru. Sublime. Sublime'dan yayınladık. Evet. Daha sonra... ...Anrak'tan yayınladık. Daha sonra... Hı -hı. ...neyse... ...plak şirketinden adını unuttum. Ee, Bu yayınladığımız işte da yani daha çok yayınlama amacımız hani Spotify'da işte internette o stream şeylerinde pek müziğimiz yoktu. Hı hı. Oradan bakınca hakikaten on yıldır hiçbir şey yayınlamamışız gibi gözüküyordu. bunu Bu arayı kapatmak için bir toplama albüm eee yayınladık. Eee yani bizim burada bu dinleyici destek playlistleri içerisinde bir hayvanlar alemi parçası çok sık çalıyor işte. Geldi mi bilmiyorum ama bahar patlatan. <gülüyor> şey, bayağı eski bir şey. Bir şekilde orada kalmışız evet. O nereden? 666'dan mı kalmış evet, acaba? O oralardan. Evet. Ee, iki yıl önce de e, iki albüm uzunluğunda kayıt yaptık ve iki ayrı albüm olarak çıkacak bunlar yayınlanacak bir tanesi e, tamamlandı e, bu yıl yani 2019 içerisinde yayınlamayı planlıyoruz diğeri de muhtemelen 2020'ye kalacak çok Öyle. beklemeden sizden yeni bir şeyler duyacağız yani umarım evet çok yavaş ilerliyor ama ilerliyor var mı? Değinmek istediğiniz başka bir fayda. Özgürsen sessizsin ama ee, nasıl geçti bu dönemler? ayuka zamanı evlere kapan kapanıp e, kayıtlar yaptığınızı e, evet yapıyorduk. Bu arada yeni albümde kaydettik mix <gülüyor> aşamasında. İşte bu güzel Aha, haber. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle güzel haber evet. Evet. Bu sefer kim var Orlando kalibresinde diye merak ettim. Öyle bir Meskiden, featuring okuyor. <gülüyor> Ayyuka zaten Ayyuka'dır. Biraz evvel konuşuyorduk. 2001'in başından bu yana aslında e, faaliyette olan bir grup ayuka deyince e, evet. bir dipnot olarak düşelim. Zaman hakikaten hızlı geçiyor. 16. radyo şenliği içindeyiz. Yani mu muhtemelen en başından itibaren vardınız sizde. E, hatırlıyorum ayuka özel Evet, e, evet, evet canlı kayıtlarını. Baya eski bir, belki de ilkinde çıkmış olabiliriz. Ya da ikincisinde, olur. üçüncünün ısınım, James Orguç'tu o dönem Ve evet. beraber kalite girdiğimiz zaman da selam etmiş oldum. Ne zaman çıkıyor Ayukan albüm bu arada? Kaçırdım, söyleyorsan de. Yani önce bir iki şarkı önden çıkaracağız, sonra Eylül'de galiba full Hı -hı. albüm olacak. Hı -hı. İyi heyecanla bekliyoruz. Böyle yeni haberlerde bu uvsiyle almış olduk, heyecanla bekliyoruz dediğim gibi kayıt daha duyalım mı? sizden? Bir, bir, bir şarkı daha Değil duyalım mı? Daha doğrusu. Dilimin <gülüyor> <gülüyor> čunda bi sızva Şahnesiniz. Ne dinledik? Tembel'in türküsü. Tembel'in türküsü. Ellerinize sağlık hakkında. Sağ ee, Özgür İlmaz hmm. Dörtlüsünün konseri var mı yakın vakit? Bulmuşken onu da sorayım. Planlanan bir, bir şey. Görünürde yok. Şu Şunu az. diyorum. Hmm. Ama niyet baki diye ümit etmek istiyorum. Var. Tabii. <gülüyor> İnşallah olur. <gülüyor> Özüm oradan atıldı. Hemen mikrofona doğru belki istekli olana durur. Benimle gibi bir konser mi var? <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik yok. Evet. E evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Özüm ve Özgür teşekkür Yılmaz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> teşekkürler biz. 16. Radyo Şenliği'nde kaparken e, yormamışsak sizi bir parça daha dinlemek hı hı. isteriz. Son Tabii bir şarkı. Açıklar gibi bu akşamki kapanışında yapalım canlı canlı. Dinliyorsunuz bu arada. Eee Özgür Yılmaz dörtlüsünün yarısı ne Özgür Yılmaz ve Özüm İntez'i gitarlarıyla burdular. Torcha teşekkürler. İyi akşamlar herkese.